Bye. Varlık bir aşk hikayesidir esasında Var aşkla var edilmiştir Yok bile yokluğuyla aşkı anlatır Hatta yokluk varlıktan biraz daha fazla aşkı söyler Aşktan bahseder gönüllere Aşk ben derdinden geçip sen diyebilmenin adıdır en çok da Yok etmeyen aşk belki de bunun için yoktur ve belki de küntü kenzin mebdeğinden aşk u sevda bu çeker diyen şair işte bu serencamı inceden dile döküp gelmektedir. Ve biz muhabbetten hasıl oldu Muhammed Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunu aşkla kurmuşuz, aşkla bina etmişiz, aşkla çözmüşüz derdimizi. Aşk gelecek cümle noksan Tamam olur diye Yunusça seslenmişiz yeryüzüne Yeryüzü halklarına Aşk olmazsa olmazıdır Aşıkların Ramazanlaşmaya muhtaç Ramazanlaşma derdine düşen ruhların Ve aşk her şeyden çok Benden geçip Sen demenin adıdır Hz. Mevlana belki bunun için anlatır Hikayesinde hani Bir aşık vardı Özlemiş sevgiliyi yanmış Yakılmış hasretiyle Hicran yüreğini yakmış, kavurmuş, çaresiz, perişan bir vaziyette gelip çalmış sevgilinin kapısını, içerden bir ses. Kim o? Aşık kavuşmanın heyecanıyla kendinden geçmiş ve asla aşkta kendisine yer olmayan bir kelime ile cevap vermiş. Ben geldim demiş sevgilim, ben geldim. Ben geldim deyince açılmamış kapılar. Aşık seslenmiş içerden. Demek hala sen varsın öyle mi? Demek çıkla ben kesilmedin öyle mi? Demek benim aşkım seni yakıp kül edip senden yepyeni bir ben doğurmadı öyle mi? İki kişinin olduğu yerde aşk yoktur evlat. Aşk bir kişiye bile fazladır. Haydi git biraz daha yan yakıl küllerinden bir ben doğsun öyle gel. Aşık boynunu bükmüş son dersin talimi için Vurmuş kendini dağlara, vurmuş kendini çöllere. Yanmak ne demek? Bir kez daha anlamış. Yok olmak ne demek? Hiç olmak ne demek? İlikler ne kadar hissetmiş. Ve o perişanlıkla gelip bir kez daha durmuş sevgilinin kapısında tıklatmış kapıyı. içerden bir ses, maşuğun sesi. Kim o? Sen geldin demiş aşık. Sen geldin deyince açılmış kapılar ardına kadar girmiş içeri. Gerçi bu iş o zamanlar öyleymiş. Şimdi maşukların kapısı aralıktır. Gelen girsin diye içeri. Kapalı olmaz maşukların kapısı. Onlar geleni içeri alırlar. Dert iman kurtarma derdidir çünkü. Ve Ramazan-ı Şerif bu hikayenin tam tersinden kapıları çalan bir aşıktır. İki gündür kapınızı tıklatıyor Ramazan. Bilmem farkında mısınız? Tak tak. Kim o diye sesleniyoruz. Ramazan da soruyor. İçeride kim var? ben varım diyenin kapısından boynunu büküp dönüp gidiyor. Sen varsın denildiği an, kapıları, duvarları yıkıp zamanın mekanın ötesinde bir gelişle, sahur sahur, iftar iftar, teravih teravih, mukabele mukabele, kardeşlik kardeşlik, muhabbet muhabbet, birlik birlik girip içeri gönüllerin baş köşesine misafir oluveriyor Ramazan. Ben yokum diyenin, hanesini dolduruyor Ramazan. Zaten serencan bu değil midir? Hayat bu değil midir zaten? Gâhi Ramazan'da, gâhi mübarek 11 aylarda. Kimi dosta varır, dosta de olur. Kimi nefse uyar, eşkıya gider. Allah Allah. Allah Allah. Çağın Akşıbent Kudüs'e sürruh buyurmuş ki bu taifenin hasretinde biraz vuslat vardır. Vuslatında da biraz hasret saklıdır. Aşıkla maşuk arasında ayrılık olmazmış, mesafe olurmuş. O sevgiliyle beraberken bile sevgiliye hasret, sevgiliden uzaktayken bile sevgiliyle beraber. Özünde, sözünde, kalbinde, tek başınayken bile yalnız olamayan aşıktır hafız, aşık. Tek başına bile yalnız olamayan adamdır ve Allah Allah, Allah Allah dedi başar ne kadar güzel dedi. Hazreti Bayezid e birisi sormuş, Ey Bayezid bunca senedir Allah derim bir kez bilele beyk demedi deyince hani buyur kulum demedi ben Allah diyorum ama tebessüm etmiş Bayezid-i Bestami. Senin Allah deyişin onun lebbeyk demesidir zaten. O buyur demeseydi sen nasıl Allah diyecektin cancağızım diye cevap vermiş. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir sahurun daha bereketini, safasını, muhabbetini paylaşalım diye. Bir sahurda daha sahurdan kalplere bir yol kuralım diye. Kanal D ekranlarında kıymetli misafirlerimizle sizlerle beraber olmaya geldik. Bir bardak çayımızı da unutmadık. Çaysız muhabbet olmuyor. Çay, aşıkların, dervişlerin ve öğrencilerin resmi içeceğidir malumunuz. Aldık geldik hangisinden sayarsanız. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz ekranlarınızın başına. Hoş geldiniz tekrar. İki kıymetli misafirim var. Birisi benim çok sevdiğim bir hocam. Hani böyle titrinin, doçent doktorluğunun efendim onun bunun hepsinin ötesinde can bir ağabey, bir güzel insan bir güzel gönül. Doçent doktor Emin Işık Bey hocam. Hocam hoş geldiniz safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Hürmetler Teşekkür ederim. Şükür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Allah'a şükür. Ee işte ver. bastonsuz gezebiliyoruz. Maşallah. Evet. Allah hayırlı uzun ömür versin Teşekkür ki siz ederim. biz sizden istifade İstanbul etmeye İstanbul devam edelim. İnşallah. Biz istifade ediyoruz şimdi. Eyvallah efendim. Ve diğer bir kıymetli konuğum, şiirleriyle, muhabbetiyle, güzel gönlüyle, delikanlı duruşuyla Reha Yeprem. Can bir dost, can bir abi. Hoş sefalar sofalar getirdin. Hoş bulduk efendim. Aha, nasılsınız dostum? Ramazan-ı Şerif neler getirdi, ne var ne yok? Elhamdülillah, şükürler olsun. Ee, yine 11 ayın sultanına kavuştuk. Evet. Gerçi yüzünüzdeki tebessüm, halinizdeki edep anlatıyor Ramazan-ı Şerif'in neler getirdiğini, neler söylediğini. Estağfurullah. Aslı olan da bu değil mi hocam? Hani birisinin dilinin ne dediği değil de halinin neyi anlattığı çok mühim galiba. E, hareketlerimiz dilimizden daha yüksek sesle konuşur. Önemli olan hareket. Dil yalan söyleyebilir, din yanlış anlatabilir. Hareket hakikati aksettirir. Evet. Hani halinden istifade olmayanın dilinden de istifade olmaz, kalinden de Çünkü, istifade evet, olmaz derler. İstifade Aşk. halden olur zaten. Dil inandırıcı olabilmesi için o halin dile uygun olması lazım. Yoksa bir başka türlü konuşmuş, başka türlü hareket etmiş zaten o dil inandırıcı olmuyor. Zaten bizim dinimiz de öyle. İman ve amel-i salih diyor. Ameli Salih davranış bütünlüğü demek, hani hareketler demektir. Biz Ameli Salih deyince sadece namaz, e o da bir eylemdir tabii beden diliyle bir hareketlerdir bir şey bir şey. Biz sadece dualar mesela Budizmde sadece zikir var, lafız var. Oturur bir Budist, on bin tane kendine ne verilmişse o evradı çeker. Evet. Yani hareketle yapılacak hiçbir ibadet yoktur. Harekette bereket vardır. Evet. <gülüyor> Bizim dinimiz, mesela namaz esas olan namazda harekettir. Farz olanlar o hareketlerdir. Kıyam, rükû, sücud bunlar farz, daha teşeğüt miktarı oturmak. Yani dört tane hareket var. Kıyam var, rükû var, secde var ve oturma var. Bütün bu hareketleri yap. İçindeki dualar sünnettir. Başını secdeye koy, istersen kıyma bana güzelim diye türkü çağır. <gülüyor> Maksat hasıl bu, olmuştur. Çünkü. Bu dört rükündeki hareketler aslında insanoğlunun e, bir şekilde lisanı haliyle saygıyı ifade ettiği tabii, hareketler tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Kıyam öyle, rükû biz öyle. Biz sayarım seni seviyoruz demiyoruz. Yahut da sana saygımız var Allah'ım demiyoruz. Evet. O saygıyı beden diliyle gösteriyoruz. Hocam hele ki secdede önümüzdeki kişinin ayağının altının hizasına başımızı koyuyoruz. tabii. Tabii. İşte nasıl bir engin tevaf? Peki o söylediğiniz yerden şunu soracağım. Allah'ın kucağına secde ediyoruz biz. Evet. Görür gibi ibadet edin diyor. Görmüyorsanız bile inanın ki o sizi görüyor. Diyor. Oruç da bu görür gibi ibadet etmenin en şahikası, en zirvesinde duran oruç ibadet galib. Oruç daha değil başka mi? bir ibadet, namazdan çok farklı. Nasıl hocam farklı? Yani oruç çünkü kimin oruç tuttuğu belli olmaz. Yemediğin müddetçe oruçlu gibi görünürsün. <Gülüyor> Riya kabul etmeyen bir ibadettir. Hani altın gibi pas kabul etmez ya. Evet. Oksitlenmeyi kabul etmiyor altın. O oruç onun gibidir. Diğer ibadetlere göre farklı olan tarafı odur. Zaten hadis-i şerifte de kutsi hadiste de öyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki oruç benim için tutulur. Onun karşılığını ben vereceğim diyor. Sevabını bile belli etmiyor. Yani ona bir sevap uygulamıyor. Orucu tutanın ihlas derecesine göre, samimiyet derecesine göre, Allah sonsuz takdirinden bir şeyler takdir edecek demek. Hocam bugün söyledim. Hani değer verdiğin kadar değer veriliyorsun herhalde. Şimdi Sezai Karakoç'un bir şiiri var. Diyor ki, ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı. Ben aşkı kalbimde kurşun gibi taşıyorum. Hani çiçek gibi taşırsan solar, ceketi çıkartırsın, gardıropta kalır, eğilirsin, düşer. Ama kalpte kurşun gibi taşırsan sevdayı, oradadır. Kimseler görmez, kimsenin... Kurşundan ziyade ateş gibi taşımak lazım. Evet. Kor gibi. Kor gibi. Evet. evet. Girişte e, anlattığınız aşık ve maşuk e, hikayesinde anlatırken aklıma şey geldi. Bedevinin e, birisi çölde namaz kılarken önünden Mecnun geçiyor. Evet. Tabii önünden geçince apar topar namazı bitirip arkasından koşuyor. Günah değil mi namaz kılanın önünden geçilmez mi? Ee, geçilmez ki deyince nasıl cevap veriyor Mecnun? Diyor ki ben diyor kusura bakma Leyla'nın aşkından seni görmedim. Sen Mevla'nın aşkından beni nasıl gördün? <gülüyor> yani namazdaydım ben nasıl gördüm yani? <gülüyor> evet, evet. Hocam buradan aslında bir yere de yol gidiyor sevgili raha Hani savmü salatu hac ile sanma zahid biter işin insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Bu ne demek? Bu ibadetler işin başlangıcıdır, alt limitidir. Evet. Namaz, oruç, farz olan ibadetler atlı mı? Yani bir zemin sana Cenab-ı Hak veriyor. Bunun üst tarafı tayin edilmiş değil. Nereye kadar gider? Sonsuza gider. Yani ucu, öbür üstü, ucu yok. Yani şimdi gökyüzü gibi bir şey. Yani şu şekilde, bu farz ibadetlerle. Ha şöyle söyleyeyim, bu farz ibadetleri yaparsın. Bir ayet edersek Yani işte kebair denilen büyük günahlardan uzak durursun. Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yaparsın. Elini kolunu sallaya sallaya cennete gidersin. Hiçbir şey yok. Tamam. Evet. Ama sen fazlasını istiyorsan. Yani cennet, cennet nedir? Boş bahçe işte. Buralar cennet gibi. Boğaziçi'nin şu köşklerin bahçeleri evet. cennettir yani. Eğer buna razıysan men lebin müştakiyam zühhat ha, kevser talibin e, tabi, o nitekim mesteme içmek hoş gelir bu ya Resul. sen şimdi evet. eğer kapıcının kızıyla evleniyorsan buyurun evlenirsin mütevazi bir düğünle dünya evine girersin <gülüyor> ama padişahın kızına talipsen kaf dağından gidip devin kafa, kafasını kesip getirmen lazım evet ha, şimdi sen rızayı bariye Allah'ın aşkına Allah'ın rızasına talipsen ha, o zaman işin şekli değişiyor evet İrfan. Ve diyor ki mesela Hazreti Mevla'na şunu diyor. Diyor eğer diyor iman hala sende Allah korkusu şeklindeyse o iman ham olmamış bir imandır diyor. Koruk misalini veriyor. Eğer diyor o iman aşk haline gelmişse işte o zaman kemale ermiştir diyor. Eyvallah. Çünkü üzüm başlangıçta koruk, koruktur, ekşidir. Daha başlangıçta acıdır. Daha küçük böyle nohut kadarken, buğday tanesi kadarken zehir gibi acıdır. Sonra ekşileşir. Sonra bal gibi tatlılaşır. İmanı da böyle temsil ediyor. Yani buna benzetiyor Hazreti Mevlana diyor ki eğer sen de hala Allah korkusuyla hareket ediyorsan. Bu diyor imanı kemale ermemiştir. Daha sen mümin sayılmazsın diyor. Ne zaman ki aşk haline gelir, sevda haline gelir o zaman iman kemale erer. Yani hocam bunun böyle tak diye bir cevabı yoktur. Bunu bilirim. Bu kadar kolay da bile akırdı değil ama gene de soracağım. İman nasıl aşk haline gelir? Ne yapacağız ki o korku aşka tebdil olacak? Şimdi tabii şimdi birine aşık olduktan sonra onun ne olduğunu anlıyoruz. Mecazi aşk diyoruz. Şey Burhaneddin muhakkakı tirmizi Hazreti Mevlana'ya nasihat ederken o kendi şeyinde, makalatında Orada bir şey sahne var. Orada diyor ki sen bir dünya insanına, bir kıza aşık oluyorsun gençliğinde diyor. Fakat diyor o da seni seviyor ama aileler o kızı sana vermiyorlar diyor. Bu ilk aşk, ilk göz ağrısı falan dediğim şey. Evet. O diyor evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Sen de bir başkasıyla evleniyorsun diyor, çoluk çocuk sahibi oluyorsun fakat diyor bir ömür boyu o ilk sevgiyi unutamıyorsun diyor. O senin yüreğinin bir yerinde iz bırakıyor ve orada kalıyor diyor. Dünya aşkı, mecazi aşk, geçici aşk diyor böyle olursa Allah aşkının ne hale getirdiğini insanı sen artık bundan sonrasını sen düşün diyor. Yaratana aşık olmak için şükür ehli olmak lazım. Nimet kıymeti bileceksin. Yani yani bütün Kur'an-ı Kerim bize şükrü öğretmek için gelmiştir. Ne demek hocam şükür? Yani şükür nimetin kadrini, kıymetini bilmek demektir. Nimet nedir hocam? Nimet Allah'ın verdikleri her şey. Aldığımız Allah, nefes, imanımız. Allah'ın verdiği her şey. Daha, Hastalık bile. Daha tersinden söyleyeyim. Daha aksini Dert, söyleyeyim. Şimdi adam Kur'an-ı Kerim okuyor. Diyor ki hocam diyor cennet tehditleriyle doğru, cehennem tehditleriyle dolu diyor. Cennette var ama diyor Kur'an diyor cehennemle tehdit ediyor. diyor Allah diyor kulunu yakıyor. Diyor. Ben diyorum ben öyle anlamıyorum. Yani cehennemin bir ilahi tehdit olarak Kur'an'a ifadesine konduğunu ben kabul etmiyorum. Diyor. Cehennem dahi onun rahmetinin eseridir. Diyor. Evet. Çünkü sizin bir çocuğunuz var yahu çocuklarınız var küçük böyle bir yaşında dört yaşında. Bir parka gönderiyorsunuz bir oyun bahçesine. Orada bir de kuyu var. Ne diyorsun çocuklara? Evladım burada o güzelce oynayın ama sakın buraya yanaşmayın diyorsun. Allah rahmetinden dolayı kullarını cehennemle uyarıyor. O bir tehdit değildir. O bir uyarıdır. Evet. Ey kullarım kötülük yapmayın. Can yakmayın. Kötü insan olmayın. Buralarda güzel güzel oynayın. Size saha verdik. Dünyayı nimetle donattık. Bu kadar nimetin içinde sen kötülüğe tevessül edersen, sen kendin yuvarlanıp düşüyorsun. Sümmer adadinehu esfele safilin diyorlar. O sonunda diyor, o yuvarlana yuvarlana esfele safiline düşer. Onun için günaha doğru giden yol iniş aşağı inmek gibidir. İyiliğe, sevaba doğru çıkan yol yokuş çıkmak gibidir. Kendini bırakırsan nefsinin emrine Hay maşallah Bismillahirrahmanirrahim Hocam hani böyle bir şey olduğunda Rahmetli büyük babaannem derdi ki işte şahidi evet. Dalgalar nasıl geliyor biliyor musunuz? Bir bize gelmediği kaldı Ne durumda? Kameraman arkadaşlar evet, Şu Tatil yapan var mı aranızda? Yutuyordu dalga. O çok böyle enteresan bir şekilde dalgalar alıp başını Vapur, geliyor Büyük vapurlar geçtiği zaman böyle Az oldu. önce geçti evet, hocam tabii. Evet. Tankerler falan geçtiği zaman böyle oldu Evet Hocam peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de şahidem, mübeşşrem ve nezira. Evet. O nezirayı da yanlış anlarız değil mi evet. ekseriyetle? Halbuki korkutucu. orada da korkutucu değil de uyarıcı. Evet, Bak uyarı. az sonra orada bir yer var oraya düşme diyen hep, seni hep korkutmuyor, öyle. müjdeliyordur aslında. Hep öyle. Hep öyle. Yani cehennem Allah'ın rahmetinin eseridir. Şimdi evet. şöyle bir misal verelim. Dünyada kötülük yapanlar var mı? Var. Peki hasta olanlar var mı? O da var. var. Peki dünya için hastanenin fonksiyonu nedir? Yani sağlıklı adamın oraya bir ihtiyacı var mı? Yok. Yok. E sen sağlıklıysan hastaneye gitmesin. Suç işlemiyorsan hapishaneye gitmiyorsun. Ama hapishaneler var. Evet. E şimdi bu dünya için normal gördüğün şeyi ve kabullenmiş gayet tabii kabul ettiğin bir şeyi ahiret için kabul etmiyorsun. Allah kolunu yakar mı diyor şimdi. Allah yakmıyor. Kul kendi kendini yakıyor. Yani Kur'an'ı böyle anlamak lazım. Böyle evet. okumak lazım. Zulmeden biziz kendimizi. Evet. Kesinlikle. Evet. Çok bir büyüğüm şöyle bir sohbet etmiş idi. Dedi ki küçük bir çocuk dese ki orada bir delik var mesela. Burada bir yılan var. Küçük bir çocuk. Oraya elimizi sokmayız. İmtina ederiz çocuk öyle dedi Halbuki Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa peygamberler gelmiş, salihler gelmiş, sıddıklar, alimler. Hepsi demişler ki aman bak şunu yaparsan cennet var, bunu yaparsan cehennem var. İnsanoğlu dedi gafildir, cahildir. O küçücük çocuğun dediğini dinler de bu kadar şeye dönüp bakmaz. Ebedi alemini kurtarmak için hareket etmez. Bir de içeriden bir hep duygu o deliye bir acaba ne olur duygusu var ya. Evet. Nasıl sokar acaba? Bir şey de itiyor devamı. O prize sokan çocukları biliriz değil o mi? O da var. Yani, evet. Peki bir güzel şiir. Şimdi diyorlar ki Reha yapram burada. Ve bir güzel şiir niye dinlemedik hala diye. Dostlar şiir bana nerede? Sitem değil ha, mi? Reha burada şiir nerede? Estağfurullah. Bir şiir e, takdim etmeye çabalaya, çabalayalım. Estağfurullah. Ne kadar güzel oldu. Neyi dinleyeceğiz ilk olarak? E, e, bu e, hava Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatan hatırlatan değil de hiç unutmayacağımızı bir kere daha ikrar etmek maksadıyla bir Naat-ı Şerif okuyalım mı? Ne kadar güzel. Arif Nihat Asya'nın o meşhur e, Seccaden Kumlardı isimli Naat-ı Şerif'ini yorumlamaya çabalayayım. Lütfen. İnşallah. O zaman sizi böyle alalım. Ben de şöyle sizin yerinize geçeyim. Yüzünüzü görme adına. Hocamın da yanına. Evet. Evet. Seccaden kum vardı Devirlerden diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı Mescit mümin, minber mümin Taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı Kapına gelenler ya Muhammed Uzaktan yakından Mümin döndüler kapında. Besmele Ekmeğimizin bereketiydi İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi Konsun yine pervazlara güvercinler Hu hu'lara karışsın aminler Mübarek akşamdır, gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetini, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı Yeryüzü ki gaflet çöller kadardı Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağrardı Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün Ümmetinin göz bebeği, göklerin rasulüydün Elçi geldin, elçiler gönderdin Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin Biz dünyadan nereye göçelim ya Muhammed Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor Diller, sayfalar, satırlar, Ebu'l hep öldü diyorlar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 edemedik ya Muhammed senelerdir Ne doğruluk ne doğru Ne iyilik ne iyi Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi Günahın kursağında haramların peteği Bayramlar yaptı yabanlar Semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar Ağlasın Yesrip, ağlasın Selmanlar Gözleri perdeleyen toprak Yüzlere serptiğin topraktı Yere dökülmeyecekti ey nebi Yabanların gözünde kalacaktı Konsun yine pervazlara güvercinler Hu hu'lara karısın aminler Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar Yasinler Ne oldu ey bulut gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan şimale giden yoldaşlar? Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara ölümceklerin değil, Peygamberlerindir, meleklerindir Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi Hakkı göremeyen gözlerdeydi Şu kutu Cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuvaki bilinmez Kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey buvada yatan ölü Bahçende açtı dünyanın en güzel gülü Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü Dinleyene hala çöller ses verir Ya Leyl susar, Uhud'lar gelir Mersi'ye okur Uhud, kaside söyler Bedir Sende bir hac günü başta, Muhammed yanında Ebu Bekir. Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir sular. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı Yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı Konsun yine pervazlara güvercinler Hu hu'lara karışsın aminler Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar Yasinler vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına iyiliklerle gel güzelliklerle gel Adem oğullarına yüreklerden taşsın yine imanlar ıtırı bestelesin tekbirini evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıs Osmanlar Osmanlılar galip yazsın mevlidini Süleymanlar Sütunları, kubbeleri, kemerleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel, gel ey Muhammed Bahar'dır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, kızır kanat, Cibril kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Yollara dizilsin yetimler günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yakan kızlar. Sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi'yi sustuysa, ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın abinler, Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ni <Gülüşmeler> allah. Başar'cığım, sevgili reha, gönlüne sağlık, Allah ömrüne Rabbim. bereket. Allah razı olsun. Ne kadar güzel oldu. Evet. Hakikaten. Evet. Ve Ancak Muhammeden bu kadar makaleti, güzel oldu. Ve Estağfurullah. Velakinun medah bi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Vakit şereflendi, mekan şereflendi, kalbimiz izzet buldu. Ne kadar güzel oldu. Allah'ın Allah ve, Allah ve Allah Muhammed'in anılmadığı bir mecliste hayır yok diyor. Orada şeytan var demektir. Evet. Arif Nihat Asya Üstad'a da Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Rahmet etsin. Ne Herşin. güzel yazmış. Güzel bir eser bırakmak ne kadar mühim değil mi? Aradan seneler seneler geçmiş ama işte bir sahur vaktinde hayırla yazdı. Hayırla yazdı. Aşağı yukarı dedi. 40 sene oldu. Evet. Allah rahmet etsin. Bir hukukunuz var mıydı hocam böyle bir merhabanız? Çok çok sohbetlerimiz oldu. Bugün Naat Şerif bölümünde yine sizin böyle hukukunuz olan bir güzel zatın Naat Şerifini okuyacağız. Yaman dede. Bir gün, akşam yemeğinde yan yana oturuyoruz böyle. O benim sağımda oturuyor. Sen dedi, eski harfleri biliyorsun değil mi dedi, biliyorum dedi. Al eline kalem verdi böyle, bir de kağıt çıkardı. <gülüyor> Peki dedi, Ebced hesabı diye bir hesap var biliyor musun dedi. Biraz biliyorum efendim, çok değil ama biliyorum dedi. Bir Allah yaz bakayım dedi. Yazdırdı bana. Bir de hilal yaz bakayım dedi. Yazdırdı. Bir de lale yazmak dedi. Yazdırdı. Topla bakayım ecbe, ecvet şey, ebced değerlerini dedi. İşte Elif 1, lam 30, ikinci lam 30, H5, 66 oluyor efendim dedi. Peki hilal o da 66, lale onlar 66 falan. Dedi bak bizim bayrağımızdaki hilal, Allah'ın lafsından alınmıştır dedi. Evet. Bunu ilk defa duyuyorum evet. ben. Efendim. Bayramımızdaki hilal. Hilal. Allah, Allah lafzını, bir demektir. Evet. Allah bir. Hil, hilalin karşılığıdır. yani. Şimdi Anladım. A eşittir B ise, A eşittir C ise, B eşittir C demektir yani. <gülüyor> <gülüyor> bu geometrideki gibi. Hilal, lale ve. 3 kelime var dedi, aynı harflerle yazılır. Üçünün de Ebced değeri 66. Aynı harflerle olduğu için iki lam bir elif, iki lam bir elif. Hilal'de sadece he başa geçiyor, elif ortaya giriyor. Ortadan al, elifi he'nin yerine koy, he'nin Allah al aşağıya koy, Allah olur. Hani yani hocam işi 66'ya bağlamak diye bir deyim var, i̇şte o da sanki buradan bir bağlamak, <gülüyor> Allah işi Allah'a havale etmek evet. demektir ama argoda ters kullanılır. <gülüyor> Yani iş 66'ya bağlamak, kategoriye getirmek manasına falan. Yani <gülüyor> düz, oldu, oldu bittiye getir. Düz mantıkta da öyle ya işimiz Allah'a kaldıysa falan gibi bir ifade kullanıyorlar. Ne, ne kadar, kadar yanlış. yanlış. bir ifade değil mi? Ya bütün işlerimiz... Keşke Allah'a kalsa bütün yani. Biz Allah biz hay'dan gelen Hu'ya gider. Allah ya Allah'a Ne kadar yanlış. Bak, o da çok olabilir, önemli. Yani. Hay'dan gelen Hu'ya gitti. Tabii. Harbi, bugün ne demek? Allah'tan gelen Allah'a gitti diyor yani. Tabii Hay'dan gelir zaten. Hay, yaratan demektir. Hı -hı. Bak Hay kelimesinin de 18'dir şeyi hebcedi değer. Ha 8, y 10, hay kelimesi eb yani rakamsal ifadesi 18'dir. Mevlevilerdeki 18 kenay har rakamının kutsallığı da hay isminden gelir. Allah Allah. ilk i̇şte, 18 beyit diyoruz mesnevi için. İlk 18 beyti de mahsus 18 beyit yazmıştır. Yani bilerek yazılmıştır o. O yaşayan bir şey, bir temel atıyor hay adına. Allah adına Hocam kurban olayım şimdi bu ecdadın zarafetinin Ne kadar büyük bir sembolü değil mi Lafzayı ya celali deri... yazmıyor da lale yapıyor oraya Ya da ha. hilali bırakıyor şimdi, Hilali biz dini motif olarak kullanmışız Bak minare alemlerinde Şerefelerde min Cami kubbelerinde hep hilal motifi var Halbuki kışlalarda Lale motifi var hı hı. Mehterin bütün cevgenleri falan, Hepsi lale motiflidir Lale çünkü aynı zamanda Kan rengidir kırmızı lale Evet. Biz kanla hilali birbirine karıştırmamışız. Yani dini motif olarak hilali seçmişiz. Askeri motif olarak şeyi arma olarak laleyi seçmişiz. Evet. O kanı İslam'ın yeşil rengine, o saffetine, iffetine karıştırmamak için iki ayrı sembol kullanmıştır ama savaş da Allah içindir. İbadet de Allah içindir. Evet. Cihat dediğimiz şey de Allah içindir. Orada yani yukarıda birleşiyorlar, tevhitte birleşiyorlar ama yine de ayrı ayrı motif seçmişiz ki birbirine karışmasın. Bu Hocam, da ayrı bir şey. şu ecdatın bu zarafetine ben vurgunum. Hemen arkanızda da Rumeli Hisarı gözüküyor. Yönetmenimden rica ederim. Eğer gösterme imkanımız varsa sevgili Serkan O da yazısıdır. Bey. Evet. Onu hatırlatacağım. Evet. Rumeli Hisarı yukarıdan baktığınızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi şeklinde. Kufi şeklinde. Kufir harfle yazılmış bir Muhammed'dir. Hocam bu nasıl bir zarafettir kurban olayım? Şu anda görüyoruz onlar, Hisarı. işte onlar fenafillah mertebesine varmış. Cahidu fillah olubtur diyetim diyor. Fatih'in evet. bir şiirinde. Allah yoluna cihad için diyor. Ve şeyin böyle var Hazreti Mevlana'nın pederi alilerine, sultanul ulemaya Alaaddin Keykubat'ın bir sohbet sırasında böyle bir şey var teklifi var, efendim diyor keşke siz padişah olsaydınız diyor, hı. sultan olsaydınız diyor, Evet. ben de sizin emrinizde diyor bir diyor ordu komutanı olsaydım da diyor, cihat yapsaydım diyor, hı hı. sultan olmaktan dolayı şey, tabi sultanın içinde yönetim var, idare var, asayiş var, başka şeyler var, ama asker olduğu zaman sırf Allah yolunda cihat cihatla görevli olsaydım diyor. Sizin emrinizde cihada memur bir komutan olsaydım diyor. Evet. İşte oğlum şey yani böyle. İşin tabi bir de yavuz sultanlarımızın şeyine bakın yani. Yavuzcası diyor. var ya hocam hani padişah alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş Diyen bir padişah var yani. Hep söyledir. ben evet. size söyleyeyim. Yani yüzde doksanı, hepsi için belki biraz mübalağa olur ama Alparslan'dan itibaren Kılıç Aslan'ı da olur, Alayittin Keykubet'i Osman Gazi'si de, birinci muradı da, ikinci muradı da, Fatih'i de, Kanuni'si de hepsi merak etmeyin. Evet. Allah hele yoluna yani. Hele ki Kanuni Sultan Süleyman Han nasıl sevmiş hocam? Umaram her bir adın ayrı şefaat eğliliye. Ahmedu Mahmut, Ebu'l Kasım, Muhammed, Mustafa. E birinci Ahmed. Latışerif. Nola tacım gibi başımda götürsem daim. Kademü paqin ol Hazreti Şahırsun. Gülü gül zarın übüvet o kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademini o gülün ah, Ya birinci ah, Abdurhabit ah. öyle çok dindardır. Çok işte bu huzur derslerini koyan adamdır. Ya. Diyor ki sarayda din şeyi, eğitimi eksik oldu. Buraya diyor bir ders koyarmış işte. Sarayda her cuma günü öğle ile ikindi arası akşama kadar huzur dersleri. 40 tane işte şeyin dedesi. Huzur müderrislerindendir. Mustafa Efendi Hoca değil mi? E, Nuri Pram. E, Nuriyefrem'in kayınpederinden bahsediliyorum. Zühti Atalık. Zühti, Mustafa Zühti Efendi. Evet yani. ya, ben kıymetini bilememekten dolayı ızdırap içindeyim. Ama benim, sen yetişmedin ki yetiştin e, mi? Yok yetişmedim, ben doğ, doğduğum zaman vefat etmişler. Ee, benim göbek adım Zühti, yani onun evet. ismini koymuşlar. Hey, ha. Ben Son bir derislerden, de. huzur mu bir ya. Saim hocam nasıl? Elhamdülillah. Sağlığı, değil mi? Efendim selamları var. Biz, 106 yaşında benim bildiğim vefatı. 100 küsür yaşta. Evet 100. Ben de 100, 1006. 106. 106 Ben de öyle biliyorum. 104'e yani 106 yaşında vefat etmiştir. Ölünceye kadar eline su döktürmemiştir. Havlu tutturmamıştır. Başkasının ihtiyacına yani başkasının yardımıyla yapılan ibadetin tam olmayacağına inanan bir adam. Bizim çok sohbetlerimiz oldu. Gittik geldik. Yani yani o gittik ziyaret. Şimdi evet. şunu soracağım. Mesela ecdat dedik ya oradan birazcık yürüyelim istiyorum. İşte ecdadın son örneklerinden bahsediyoruz. Evet. <gülüyor> evet o bakiyesi bile evet. bu kadar muhteşemse aslı nasıl? Evet, evet. Mesela evet. o Selatin camiler hadisesi çok enteresan gelir bana. İnkarların yaptırdığı camilerin ikinci müezzinini ama az seçmişler. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın iki müezzini var. İkincisi Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh, evet, ama. Evet. Yani camimdeki müezzine kadar ben Efendime benzeyeyim derdindeler. Ya böyle bir ecdada biraz haksızlık ediyoruz sanki değil mi hocam? Kadrini bilmiyoruz, biraz biganeyiz. Ah ya ya. Bir, bir şey var ah yani ya. bugün evet. bir şey misal olarak söyleyeyim. Bu sadaka taşları var. Evet. Bugünkü insanın en medenisi, en filozofu diyeyim. Bunu hayal bile edemez. Bırak akıl aklının kabul etmesi. Bu ne demektir ya? On binlerce büyük bir şehrin içinde sadaka taşını koyuyor, niyet ediyor, ihtiyacı olan gelsin buradan alsın. Bir defa fakirin haysiyetini koruyor. İkincisi birbirine bu kadar güvenen bir topluluk. Yani fakiri de zenginine, zengini de fakire. Diyor ki, fakirdir ama kanaat sahibidir. İhtiyacı kadarını alır diyor. O aldığı zaman da ihtiyacı kadarını alıyor. Belki benden daha muhtaç birisi var diyor. Onu da korka korka alıyor. Yani acaba fazla alırsam hakkını mı yerim başkasının diye. Ve bu Rum'un, Ermeni'nin ve diğer gayrimüslimlerin de olduğu bir şehirde oluyor bu yani. Yani onları da öyle bir hale getirmişiz ki. Ermenisi de ihlas sahibi, Rum'u da ihlas sahibi. Ya serserisi de, sarhoşu da ihlas sahibi katiyen vakıf dediğin zaman, haram dediğin zaman o gider meyhanede içer şey eder ama kul hakkına gelince katiyen şey etmez. Bu benim hakkım değildir. Ben bunu hak etmedim der şekilde. Şimdiki insanlık bugünkü eğitim sistemi baştan sona insanların ihtiraslarını, nefsaniyetlerini benliklerini tahrik etmek ve onları takviye etmeye yönelik bir eğitim sistemidir. Evet. Herkes hak arıyor. Kimsenin fedakarlık yapmaya niyeti yok. Hakkı olmayanı da alıyor. Almaya çalışıyor. Evet. E Bu bu nasıl insanlık bu? Sırtlanları geçmişti Beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onun kardeşleri Şu. yerde diyor. Aynen işte o devri yaşıyoruz. Yani cahiliyet 20. asırın cahiliyeti şimdiye kadar görülmemiş bir cahiliyettir. <gülüyor> o İslam öncesi Arabiyet, Arap cahiliyeti falan onun içinde insanlık dolu, mertlik dolu, yiğitlik dolu. Yani hocam bilgi arttıkça cehalet de arttı sanki bilgiyle irfan başka şeyler ilim başka bir şey ya bu adam, arada çok özür şey. dilerim lütfen sözünüzü unutmayın Ardahan'a bir müjdemiz var Ardahan gözün aydın Ardahan Ardahan'da az önce ne oldu biliyor musunuz imsak oldu Peki. bir oruca daha başladı Ardahan Aynen hocam mi? şimdi yüzlerde tebessüm orası maşallah Allah kabul etsin şu güzel vakit bak Ardahan, Doğu Beyazı, Iğdır Ardahan'dan geliyor Hatay'a gelince de Haberimiz olacak Hatay'da kimseler var mı hocam Akraba'yı var, var Kardeşlerim o... var da. var. Tam Hatay vakti bize bir hatırlatırsanız Şimdi Biz arkadaşlar... de anne tarafından Hataylıyız B Biliyorum evet, evet. Orada. <gülüyor> Hatay ama doğum İstanbul değil mi sizin İstanbul Fatih Karagümürk yani Babam da hmm. İstanbul Fatihli Anne tarafım Antakya Hatay Tam İstanbul sakını siz o zaman anons edin bugün Hocam Hatay vaktinde de size bir Merhaba diyelim inşallah Peki şunu sorayım hocam. Son soru olarak birazdan bir reklama gideceğiz. Bizim reklamlar da teheccüd arası. Malum tabii ilahiler falan var ama bir ara verelim ki millet teheccüdünü kılabilsin, ihmal etmesin diye uğraşıyorum. Neyi kaybettik de böyle olduk? Hani sadaka taşları, zimem defterleri anlatıyoruz, o güzellikle. Biz neyi kaybettik? Kayıp nedir? Kendimizi kaybettik. Yani bu, bu, bu kendimizin kaybı demektir. Yani kendimizden evet. kaybettik belki daha doğru söylersek. Kendimizden kaybettik. Ruhumuzdan, ahlakımızdan, benliğimizden, Müslümanlığımızdan, Türklüğümüzden çok şey gitti. Bizim şimdi, ha, içi boşalıyor. Kültürümüzün içi boşalıyor, inancımızın, dinimizin içi boşalıyor. Hepsi maddeye tahvil ediliyor. Nurettin Topçu'nun bir sözü var. Diyor ki, bir ülkede, bir yerde fakir fukaraya, yoksula, düşküne, sessiz sadasız, gizlice uzanan yardım elleri yoksa, isterse diyor dualar kubbeleri çatlatsın, isterse hacılar yolları aşındırsın, orada dindarlıktan bahsedilemez. Diyor. Müthiş, müthiş, mevkalat. Evet, işte bu sadaka taşları bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani sadaka taşını, misal veriyorum, şey olsun yani, onların mertebesi nasıl bir yaşayış, nasıl bir güven, nasıl bir huzur, nasıl birbirlerine itimat şimdi kimse Cemil, kimseye... Cemil Meriç merhum demiş ya hocam tarih kitaplarımız haçlıların en büyük zaferidir demiş. Doğrudur. Ah ki oradan dönüp de bunları baksaydık reklama gideceğiz ama sadaka taşı deyince bir zimem defteri mevzu var Ramazan-ı Şerif'le alakalı. Kısaca özetleyip sizi teheccüde öyle gönderelim. Ramazan-ı Şerif girmeden bir, biraz zaman önce hani alışveriş yapılacaktır. Eve hoşaf alınacak, bulgur alınacak, kıyma alınacak ihtiyaç var. Ama ümmetin fakiri fukarası da var. Ramazan'dan az bir zaman önce, birkaç gün önce Üsküdar'da oturan bir beyefendi kalkar Fatih tarafına gidermiş. Yani kendisinin tanınmadığı bir semte gider bir bakkala girermiş. Selamünaleyküm bakkala. selam buyurun. Aç bakalım şu zimem defterini. Zimem defteri alacak defteri, kara kaplı defter. Açtırır defteri ve der ki bir bak bakalım şöyle. Şurayı hesapla. İki sayfayı hesaplatır. Ne kadar tuttu? 250 akçe. Tamam al şu 250 akçeyi onları sil. Borcu siler. Ondan sonra kalkar kendi muhitine gelir. Bakkal dükkanda otururken bakar borçlulardan birisi dükkanın önünden geçiyor. Azıcık da böyle çekinerek, sıkılarak. Hanım da evden çıkarken demiş ki bey Ramazanlık bir şeyler lazım. Cebinde para yok. Bakkalın önünden de geçiyor. İçeri girecek ama o sıra bakkal bağırır. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi gel. Biraz da mahcup gelir buyurun. Kardeşim bir ihtiyacınız varsa buyurun. Ya zaten borcumuz da var ama yüzümüz... sizin borç ödendi hele gel. Allah Allah içeri girer borcu ödenmiş alışverişini yapar çıkar. Zarafet üslupta saklı. Şöyle ki Üsküdar'daki adam Fatih'e gidip borç ödüyor. Kimlerin borcunu ödediğini bilmeden ödüyor. Borcu ödenen de borcunu kimin ödediğini bilmiyor. Bakkal da ikisinin arasında o teraziyi dengeyi tutturacak kadar mert yiğit adam. Dolayısıyla hani öbür türlü olsa Üsküdar'daki Üsküdar'ın borcunu ödese Ahmet Efendi önünden geçerken biraz mahcup gelecek Ya Osman abi Allah razı olsun bizim borcu da sen kapatmışsın falan diyecek mahcup olacak. Öbürü de belki şunu yapacak. Ahmetciğim gel canım sen bakkala git senin iş halloldu. Yahu incelik kemalat teferruatta saklıdır demişler. Güzellik detayda gizlidir. İncelikler, incelikler, incelikler. Hadi bir gidelim de sonra geleceğiz. Fak bir ara. Onlar vel Efendim, vakit Natip Şerif'in vaktidir. Çok mühim bir ismin, Natip Şerif'ini takdim edeceğim. Yaman dedi. Yaman dede, Natip Şerif'ten sonra Emin Işık hocamla birazcık konuşmalıyız belki. Ama hani şerevat-ı Şerife getirirken efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın adını duyunca elimiz şöyle bir kalbimize gider ya. Bunu niye yaptığımızı çok merak ederdim. Sanki böyle bir edeben, hürmeten o bizim kalbimizde dercesine elimizi kalbimize götürürüz zannederdim. Bir hocam dedi ki yok o onun için değil. Vaktiyle öyle peygamber aşıkları vardı ki onlar Efendimizin adını duydukları vakit kalpleri yerinden çıkacak gibi olurdu. Dışarıdan bakanın fark edeceği şekilde kalp öne doğru çıkarmış. Elleriyle bastırırlarmış kalplerine ki aman sırra aşikar etme sevildiğimiz belli olmasın. Kurban olayım dur durduğun yerde diyerek. Yaman dede işte o peygamber aşıklarından birisi. O hep yanmaktan bahseder. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah der bazen. Bazen yanan kalbe devasın sen diye seslenir. Bazen ağlatma da yak, hali perişanıma bakma der. İşte bugünkü kıymetli misafirimiz Emin Işık hocamdan duymuş idim. Son nefesini verirken diyor doktorlar ateşini düşüremedi ve o yüksek ateşten sebep vefat etti. O kadar samimi, o kadar gönülden, o kadar kalpten istemiş ki yak demeyi, Cenab-ı Hak manen yakmış. Nasıl yaktığını biz ifade edemeyiz belki ama zahiren de yakmış, yanarak gitmiş. İşte böyle bir peygamber aşığının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a niyazıdır. Cemalinle naket diyelim bu. Bu şevkinden boyandım ya Resulallah Nasıl bilmem bu nirane dayandım ya Resulallah Ezel vezminde bir dinmez figandım ya Resulallah Cemalinle ferahnâket ki yandım ya Resulallah Yanan kalbe devasın sen Bulunmaz bir şifasın sen Muazzam bir sehasın sen Dilersen runumasın sen Habibi kibriyasın sen Muhammed Mustafa'sın sen Cemalinle ferahnâket ki Yandım ya Resulallah Gül açmaz çal akmaz İlahi nurun olmazsa Söner alem Nefes kalmaz Felek manzurun olmazsa Firak ağla, Visallar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferah naket ki, yandım yarısırla. Herir canlar, o gül bu yerevan bahşın havasından, güneş titrer, yanar, didarının bak ihtirasından, perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki. Yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde cam versem, elem duymam. Yanar dağlar, yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messe duymam. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek cemalin ne ferahlak et ki yandığım ya resulallah boyun büktüm perişanım bu derdin Sende tedbiri. Levin kavruldu ateşten. Döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse. Taltifeyle katmıyri. Cemalinle ferahnâket ki. Yandı ya Resulallah. Sevmişler. Yandım işleri sözde kalmamış. Yanmışlar. Hani bir hatırasını arz etmiştiniz hocam. Yaman Dede Eşiktaş taraflarında dolaşırken bir talebesi kalp krizi geçiriyor zannetmişti. Biraz Yaman Dede'yi anlatır mısınız biz? Efendim Yaman Dede kendisine Yanan Dede derdi. Eyvallah. Yanan Dede. Yaman Dede mahlasını kullanıyordu. Adı Diyamendi. Kayserili, Talaslı bir Rum ailesinin çocuğu. Zannediyorum 4-5 yaşlarındayken, küçük yaşta Kastamonu'ya geliyorlar. Babası keçe ticareti yapan, keçecili, keçecizade zaten kendisi de, keçe keçoğlu diye şey etmiştir yani. İşte orada ben sordum, hocam dedim, yani bu aşkınızı, bu hidayeti, bu, bu şeyi neye borçlusunuz dedim. Yani nereden geliyor bu? Ya dedi, Allah'tan dedi. Bir defasında da dedim ki hocam size çok imreniyoruz dedim. Evet. Ben dedim biz Müslümanlığı miras yedi gibi bulduk dedim anadan babadan işte aileden. Fakat siz dedim bunun çilesini çekerek senelerce yıllarca gizli aşk iman taşıyarak bu şeyi öyle konuşma evladım dedi günaha girersin dedi. Sizdeki de Allah'tan, bendeki de Allah'tandı. Kimse dedi hidayeti kendinden bilmesin dedi. Evet. Allah'ın lütfudur dedi. Peki dedi bu nasıl oldu yani bunun sebebi nedir? Ortaokul bitirme imtihanlarında. Kastamonu'da. O zaman bitirme imtihanları jüri huzurunda ve sözlü yapılırdı. Evet. Sene sonu imtihanları. O dersin hocası mümeyyiz seçerdi. Yani iki kişi daha bulunurdu. Din dersine gelen dedi bizim öyle hocamız. Müftü efendi dedi getirmişti dedi mümeyyiz olarak, Kastamonu müftüsü dedi. Yaşlı bir adam dedi geldi. Ve De arkadaşlar girip çıkıyorlar dedi. 10 dakika, 15 dakika falan. Sıra bana geldi dedi. Ben içeri girdim. Benim hocam dedi ki Hoca efendi gelen mümeyyize müftü efendiye, evet. Hoca efendi bu işte falan zaten çocuğu oğlu Diyamendi. Bu gönüllü olarak benim dersime giriyor. Mecburi olmadığı halde. Ama buna ne istersen sor. Maşallahı var. Bilir demiş falan. Yani hı hı. Hoca diyor bir soru sordu diyor. Bildim diyor. İkinci soruyu sordu diyor. Bildim diyor. Biraz izahat istedi. Onu da söyledim diyor. O hoca efendi diyor kalktı diyor müftü efendi böyle ağlayarak diyor beni alnımdan öptü diyor evladım Allah sana hidayet ihsan eylesin dedi diyor herhalde diyor o hoca efendinin duası oldu beni şey oldu diyor, diyor onun için dua almak hayır dua almak hayırlı insanlardan dua almak Biz, dünya dua üstüne kurulu derler zaten ben geçen de bir yerde konuşuyordum işte Mevlana hakkında konuşuyordum doktorlardı daha çok tabipler Beni yani dinleyiciler bir hastanede konuşuyordu. Hoca dediler ki işte sen neye önem verirsin falan. Bak ben dedim üç şeye inanırım. Yani Allah peygamberin dışı de onlar müstesna tabii yani hı hı. dini inanç olarak söyle Ben dedim rüyaya inanırım, duaya inanırım. Bir de ilaçlardan aspirine inanırım. Ötekilere <gülüyor> inanmıyorum. <derim> Hepsi <vallahi>. <gülüyor> tabii güldüler. Tabi. Hocam duaya inanırım deyince. Şimdi evet. bir, bir dua etsem. Belki siz de ekran evet. başındaki dostlar da amin de. Hani demiş ya Yunus der ki ey hoca istersen var bin hacca. Hepisinden Eyce bir gönüle girmektir. Fakirin de gönlüne girmek istediği bir güzel var. Ya Rabbi şu güzel vaktin hatırına. Duaya inanan hocamın ağarmış saçlarının hatırına. Reha'cığımın güzel gönlünün hatırına. Şu saatte amin diyenlerin hatırına. kolunu o güzelin gönlüne koy. Ne olur? Amin. Amin. amin. İşte, amin. Şöyle bir yanınıza doğru gelebilir miyim? Gelebiliriz. Muhabbetin bu vakti olunca ben burada tek başıma oturamıyorum. İlle diyorum öyle gideceğim. Hocama nazarım değdi benim Reha. Dedim ki ya hocam ne kadar şıksınız böyle gravat, mendil. Ya. Bir bakar mısınız gravata, şöyle şu ama, gravata, mendile. Şu i̇şte o nazarla beraber hocam üşümesin diye şal, Koydu Hüseyin ama menzil gözükmüyor. İyi oldu. Mendil bu duruyor. Bu iyi oldu. <gülüyor> Eyvallah gayet de güzel oldu. <gülüyor> Sevgili Reha, dua hani böyle bir fırsatını buldu mu insan bilmiyorsun ki neyin hatırına Cenab-ı affedecek. Bir yetimin başını okşadım, bir fakiri doyurdun, bir ihtiyarın belki çantasına yardım ettin filan. Bu bahanelere bir şekilde yapışmak lazım değil mi? <gülüyor> Tabii yani Allah'ın neyle insanı affedeceğini nereden bileceğiz bilemeyiz. Evet. Ee, onun için e, samimiyetle dua etmekten başka, dua, e, almaktan, dua başka. almaktan başka ne e, yolumuz var ki? Ne ehemmiyetimiz var ki dua olması değil mi? Hadi bugün şöyle bir şey yapalım mı? Ekran başındaki dostlara da söyleyelim. Bugün zaten gündüz oruçlu olacağız. Oruçluyken gün içinde birlerinin duasını almaya çalışalım. Böyle bir gayretimiz olsun ne olur? Ben yani Ne bileyim fırsat nasıl olur? Birisine bir yol gösterirsiniz Bir amanın elinden tutar karşıdan karşıya geçirirsiniz Buna niyet edersek Cenab-ı Hak fırsatı çıkartır karşımıza diye düşünüyorum Mutlaka bir şekilde bir fırsat çıkar Bugün birisinden dua almaya çalışalım Yarın da Twitter'dan paylaşırsanız Abi duayı kaptım diye Biz de mutlu olacağız Twitter'a da çok bakamadık Hocam böyle enteresan sorular geliyor bazen Bir bakalım neler yazmışlar Diyorlar ki biz o kadar uğraştık yazdık ettik ama Bir cevap çıkmadı diye bir bakalım. Evet. Demlenmiş sohbet diyorlar da çayımız soğuk. Çay sanki Rize'den geliyor arkadaşlar. Bitlislilere bir selam gönderebilir misiniz? Göndeririz. Abi, ya ben evet. dün Bitlis'teydim. Bir selam. Önce biz açmıştık orucu. Yani orada Batı, batıya da hakkınızı helal edin diye yazmıştık. Twitter diyor. Öyle <gülüyor> evet, bitirse, bitirse güzeldir. Kasrik güzeldir. Gultik güzeldir. Kasrik'ten geçenler güzeldir. Fakat sahuru orada yapıp iftar burada yapınca da bir, bir saat fazla oruç tutmuş olduk. <gülüyor> yani öyle telafi etmiş Olsun bakalım. Orada ki, bak. Nurşin, Nurşin güzeldir. Şöyle. Ney sesi demiş. Kendi kendinden uzaklaşan insanın kendi kendine dönüşüdür oruç ayı diye. Sezai Bey'in, Sezai Karakoç'un bir... Ee, şiirini paylaşmış birisi sevgili hocam evet konukları görmek istiyoruz diyorlar bunlara etraflı bakacağım şimdi hızlı hızlı gönderenler var ben şöyle yerime doğru geçeyim böyle ben rahat ediyorum iki dostun arasında olmaktan ama evet. <gülüyor> böyle iyi. teşekkür ederim hocam <gülüyor> başarcığım bak bir ilahi söyledin yahu bu başar bey niçin ne üflüyor ve ilahi söylemiyor diye tweetler geliyor yarın bir neyzen bulalım Olmaz mı? <gülüyor> bir neyzen bulalım yarın. Başarıdan ilahiler dinleyelim sürekli. Peki, peki bir ilahi daha dinlemek istesek ne var sırada? Sevgili Rehabil'in naatının ardından bir ilahimiz var. Aa, yani diyorsun ki önce naatı dinleyelim ki ben de ilahiyi okuyabileyim. Eyvallah. Hangi ilahiyi dinleyeceğiz? Ailemlere rahmet olarak gelin. Efendimiz'e bir salatü selam edeceğiz yine. Edelim inşallah yine. Ne kadar güzel oluyor. Biz salatü selam ederken zannediyorum ki ekran başındaki dostlar da Eşlik ediyorlar hani mutfaklarda sofra başında şöyle bir çatalı bıçağı bırakıp hadi çocukla beraber bir salavat getirelim. Efendimiz buyurmuş ki cimriyi haber vereyim mi size kimdir ya Resulallah adımı duyup da salavat getirmeyendir demiş. Ve bana en yakınınız en çok salatu selam edeninizdir buyurmuş. Ve buyurmuşlar ki kim bana bir salatu selam ederse bir görevli melek gelir ve onu arz eder. Ben de ona misliyle mukabelede bulunurum. Zannetmeyin ki o salat selamlar boşa gidiyor. Allahümme salli seyyidina Muhammed dediğimiz anda ötelerden o selam alınıyor ve misliyle bir mukabele ile bize geri dönüyor. Sevgili Raha hangi Naat-ı Şerif'i dinleyeceğiz? Ee, hocamın e, sohbetinin arasından e, ilham oldu. <gülüyor> e, İstiklal Marşı şairimizin Mehmet Akif Ersoy'a ait evet. mübarek safatinden bir e, Naat-ı Şerif. Güzel kayal diyeceğiz. Buyurun. Esta verir Alalım. Evet, ben bir Evet, Mikrofon mikrofonumuzu rica edeyim. Mikrofonumuzu getirelim evet, tabii. Evet. Evet, evet. Şöyle. Bu var. Serdar. Hah, var mıydı? <gülüyor> Vardı, geldi. Yani orada bir tane alalım. daha gelmiş Olur. oldu. Bunu ben götüreyim Hadi, o zaman al. abi. Başka nota sehpası falan lazım mı? Ben bir daha geldim. Hadi dinleyelim bakalım. 14 asır evvel yine bir böyle geceydi kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi Lakin O Ne Hüsrandı Ki Hissetmedi Gözler Kaç Bin Senedir Halbuki Bekleşmedelerdi Nereden Görecekler Göremezlerdi Tabi Bir Kerre Zuhur Ettiği Çöl En Sapa Yerdi Bir Kerre De Mamure-i Dünya O Zamanlar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 Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti, evet şer mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya bugün neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi medyundur o masuma bütün bir beşeriyet ya rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret ya rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret alemler o <Gülüyor> Teşekkür ederiz güzel dostum Allah razı olsun sağ olasın Olur. Efendim tweetlerinize şöyle bakacağım hocama sorular var onları soracağım ama Hepsini tek tek okuyamadığım için beni bağışlayın ortalama 5 saniyede bir Sahurdan kalplere hashtagine tweet geliyor Birisi diyor ki hocam sahur sofrasını kaldırarak annemden duayı kapmış bulunuyorum diyor Bir dua fırsatı bulun dedik ya niyet etmiş tak diye sofrayı kaldırınca anne de duayı etmiş Anne baba duası çok mühim değil mi? Peygamber duası gibi diyor. Kitap öyle diyor. Evet. Anne baba duası peygamber duası gibidir diyor. Ama ayette zaten ona işaret var. Nasıldır hocam? İşte "Vaqada rabbuka allâ ta'budu illâ bil Rabbiniz şuna hükmetmiştir ki kendisinden başkasına tapmayacaksınız. Anaya babaya da iyi davranacaksınız. Evet. İyilik yapacaksınız ve duasını alacaksınız. Yani tamam. her peygamberin ümmetine ettiği vakit kabul olan bir duası var. Anne babanın duası öyle kabul olmaya layık bir dua. Evet, anne baba duası Ayık peygamber kardeş. duası gibidir. Diye. İyisiniz o zaman. Anne bize de dua etsin. Evet. Ben de annemin Bütün ellerinden haber. Baba biz de istiyoruz besin. dua. Evet. Bütün, Bütün anneler de bize dua, dua etsin. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Şöyle bakıyorum hızlı bir şekilde. Başar abiye selam diyorlar. Başar bugün ne oluyor abi? Çok güzel. Akrabayı talukat mı? Ne yaptın? Ayaklandırdın Başarmayı, mı milleti? Rengi Çocuklar bir yani. tweet atın filan diye. Habire başar Görüyorum. abiye selam. Ne güzel sesi varmış. Başardan Bak. gidiyoruz bugün. Evet. evet. Urfa'dan Kayseri'ye selamlar demişler. Efendim devam ediyorum. İzlerken yemek yemeyi unutuyoruz. Aç kaldık demişler. Olsun. Açlığı da güzeldir. Kayseri'ye selam bekleriz. Selam bekleyenler var. Ben şehri söylesem sen bir selam gönderir misin Reha? Kayseri. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kayseri. Bütün Şehirlere tek tek selam olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Evet Kayseri'nin imsana var biraz diyorlar. Devam ediyorum. Bugün Nurettin Topçu merhumun vefat yıldönümüymüş hocam. Bugün evet. Tam da yerinde bahsetmişiz. 10 Temmuz tabi tabi. Böyle bir kulağınıza kar suyu. Nurettin Topçu mühim isim ne olur? İhmal etmeyin. En azından mola Google'dan. Yahu kim bu Nurettin Topçu diye bir bakı verin. 10 Temmuz 1975. Evet, Muğla'dan selam olsun diyorlar. Mahir sonra. Hoca'nın geçen ay devrilesidir. Berahmetullahi. Mahir İz. Hocam da bir önceki sene aynı günden. Hocam, Hocam iki sene de bir fatih okuyalım. Evet. Tepsi ne farkı Yaman dedi. Tepsi Yaman dedi. Tepsi ne evet. farkı yok? Avusturya'dan selam var, teşekkür ediyoruz. Almanya'dan sevgili Ozan kardeşim Ferhat Kafkas selam etmiş, teşekkür ediyoruz. Efendim şöyle bakıyoruz. Fransa'dan selamlar demişler. Dünya dünya seni seyrediyor Başar. Arada biz de kaynıyoruz. Ya başar Bey gerçekten ben şaşırdım. Kutluyorum. Hep neyi arkasında e, görürdük. derken evet. Sesi de mü mükemmelmiş. Gerçekten. Hocam birisi coşmuş. Et baba fenalarda. Diyor ki Müslüman değilim. Fakat yarın oruç tutsam sevap mıdır diye sormuş. Oruç bütün dinlerin müşterek ibadetidir. Yani... Evet. Kemâ kutibe alâllezîne min kablekum, sizden önceki bütün ümmetlere biz orucu emrettik diyor Cenab-ı Hak. Tutsun Allah için tutulan her şey Allah katında makbuldur. Hadi bir de şey yapalım. Tekrar edin. Eşhedü en Oruçta <gülüyor> Oruç da tam yerini bulmuş olsun öylece. Biz de o gönle girmek isteriz demişler. Allah kim bir gönle girmek istiyorsa onun Yardımcısı olsun ve gönlünü alsın. Çok uzun ne olur muhabbeti bölmeme adına hepsine bakamıyorum. Beni bağışlayın. Sayfayı yenilemeye de korkuyor vaziyetteyim. Teşekkür ediyoruz. Varlığınızla renk kattığınız için, muhabbetinizle renk kattığınız için. Aziz hocam yavaş yavaş vakit İstanbul imsaına doğru geliyor. Keşfidir. Takribi 13 dakika kadar. Vaktimiz var. 13 dakika mı? Evet. 12-13 evet, dakika vaktimiz var. Helalinden. Şöyle birkaç soru daha sormak istedim. Çayınız uzak kaldı yaklaştırayım mı Yok, şey, Yeter şey oldu. Yeter artık diyorsunuz. Eyvallah. İçtik. İçtik. Peki, peki şimdi Ramazan-ı Şerif bu iklimdeyiz. Oruçluğunun gündüz halini biraz konuşmak icap ediyor zannediyorum. Sadece oruç tutmak yetiyor mu? Yoksa azaların orucu diye bir şeyden bahsedersiniz tabii, sizler. Tabii, tabii. Ne demektir o? Efendim oruç... Mideyi aç bırakarak tutulur. Midenin aç kalması aslında bir nefis terbiyesidir. Yani işte bir hikaye anlatırlar. Diyorlar ki nefsi Cenab-ı Hak ateşe atmış, yakmış, çıkarmış. Ben kimim diye sormuş. Bu temsili bir şey yani. Hı hı. Nefis de demiş ki sen sensin, ben de benim demiş. yani. Allah'ın Büyüklüğünü, kudretini kendi üstünde kabul etmiyor. Hı hı. Ben de benim diyor. Yani. De suya atmışlar. Başka bir dağdan atmışlar, taştan atmışlar. Bir sürü işkence. Hepsinin sonunda sen sensin, ben de benim diye evet. cevap geliyor. En sonunda Cenab-ı Hak buyuruyor ki aç bırakın diyor. Açlık onun şeyine tak, canına tak edince Soruyor Cenab-ı Hak, ben kimim diyor? Ya Rabbi sen Rabul Alemsiz diyor. Ben de senin kulunum diyor. Allah'a kul olmanın bir yerde eksersizidir oruç. Allah'ın emriyle nedir zaten haramlara yanaşmayacaksın diyor. Fakat oruç halallardan fedakarlık yapmak. Yemek, içmek, işte cinsel ilişkide bulunmak başka şeyle zamanlar helal olan bir şey. Ama bu helalları da feda ediyoruz Allah'ın rızasını kazanmak için. Bunun için tabii midenin aç kalması yetmez. Ne gerekir hocam? Ha, kalbin orucu vardır. Kalbin orucu rikat kazanması içindir. Yani bu açlık, mide, Allah kuluna işkence etmez. Yani öyle bir şey yok. Yani aç kalmak için aç bırakmak için böyle bir Allah'ın ceza mahiyetinde böyle bir şey yok. Kalbin orucu dikkat kazandı. Mesela ayaklarımız aç kaldığımız ellerin, gözlerin... zaman, aç kaldığımız zaman biz açlığın halini, açların halini anlıyoruz. Onlarla hem hal oluyoruz. Ha. İkincisi nimetin kıymetini öğreniyoruz. İçtiğimiz su bize başka türlü bir şey söylüyor aldığımız böldüğümüz ekmek bize başka ya ne kadar lezzetliymiş bu ekmek diyoruz. Evet. Hocam Halbuki, su bir şey değil de Akşama kadar çay bana bakıyor. Ben ama, çaya bakıyorum da. Tabii sigaret, tiryakilerine de sigaret, sigara diyor. Canlarına tak ediyor. O evet. yani, diyor hemen diyor okunsa da diyor. Bir iki nefes çeksek diyor. Bazen soruyorlar hocam diyorlar ki tiryakilere iki cevap varmış doğru mu diyor? Hem açlık <gülüyor> Biz o triyakilerin o alışkanlıklarında bilhassa sigara için söylüyorum. Kurtulmaları için dua edelim. Allah bu mübarek evet. yani oruç bu sigarayı bırakmak için en müsait, en münasip zamandır. De i̇şte gündüz içmiyorsun. O 18 saat içmiyorsun. Bırak gitsin ya. Gece Bırak. De içme yani. ha, evet. Bırak gitsin. Peki azaların orucundan devam edelim mi hocam? Gözün olacaksın. orucu Göz nedir? Kötü şeye bakmayacaksın. Dil kötü şey söylemeyecek. Zikre tesbih edeceksin. Zaten o ayette onun bize işaretini veriyor. Kütübe aleykumu siyamu keme kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Leallekum <gülüyor> tettekun diyor. Evet. Oruç takvaya giden yoldur. Takva nedir? Allah rızasını kazanmaktır. Allah'ın emrine itaat ederek, Allah'ın emrine onun hükümranlığını, onun hükümlerini üstümüzde hakimiyetini kabul ederek. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi sorduğun kime sorarsan sor. E, Allah kainat üzerinde yaratıcı olarak hükümran mıdır? Elbette. Elbette. Güneşi döndüren o, ayı hareket ettiren o, bu kadar galaksiler, gök cisimleri kainat üzerinde, kainat üzerinde, kainat bizim dışımızdaki varlıklar üzerinde, Allah'ın hakimiyetini zaten aklımız kabul ediyor ve söylüyor, ikrar ediyor. İlmen de öyle, fikrende öyle. Fakat bu iman değildir, bu bilgidir, kuru bilgidir, sadece bilgidir. Hı hı. Allah kainat üzerinde bütün yarattıklar üzerindeki hakimiyeti geçerlidir. <Gülüyor> Sebbih isme rabbikal a'lani allazi halaka fesava ve allazi fehda hepsini tek tek söylüyor zaten. Bu kuru bilgi kurtarmıyor bizi. Kuru bilgi iman Kurtarmad değildir. Ne zaman ki o Allah'ın kainat üzerindeki mutlak hakimiyetini kendi üzerinde de mutlak hakimiyet olarak kabul edip o hakimiyete teslim olduğun zaman mümin oluyorsunuz. Işte. Evet. Mümin oluyorsun. Ve bunu biz kolay kolay kabul etmiyoruz. Biz bir sürü mazeret uyduruyoruz. Allah büyüktür, biz küçüğüz, biz günah işleyelim de o da affetsin. Evet. evet Böyle olmuyor. Ha, yani işin kolayına kaçtığımız yerler oluyor. Halbuki aşk, sizin başlangıçta giriş yaptınız. Ah, ah min Aşk, sevgilinin emrini yerine getirmektir. Kendi isteklerini değil, sevgili benden bir şey istese de onu yapsam diye koşmaktır. Ve namazdan, oruçtan, ibadetten bir güç almamız lazım, kuvvet almamız lazım, evet. oral bulmamız lazım. Çünkü bunlar belki bedenimizi biraz hafiften yoruyor, belki biraz sarsıyor ama ruhumuzu geliştirmek için. Dinlendiriyor, lazım. genişletiyor. Hocam evet. Ankara, Kırşehir, Bolu şu anda tam o güzel vakti yaşıyorlar. Evet. Allah kabul etsin azıcık geçti gerçi ezanlar okundu namaza durmak üzeresiniz ama Allah kabul etsin. Ankara'da annem var. Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin bize dua et. Emi? Ben de duayı kaptım. Bir günün hikayesi var. Müsaadenizle şöyle kalkacağım. Ve konuştuğumuz mevzularla da aslında tam denk düşen bir hikayemiz var. Vaktiyle iki arkadaş varmış efendim. İki çoban. Birbirlerini çok seven yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki güzel çoban. Bir müddet ayrı kalmışlar hasretle dönüp kavuştukları vakit bakmış ki arkadaşına yahu ne oldu sana bir deri bir kemik perişan sorma demiş. Aşık oldum Allah Allah demiş aşık olmuşsun bundan daha güzel bir şey mi var sevinsene mutlu olsana ne kadar güzel yok demiş mesele bildiğin gibi değil. E ne oldu ben bir garip çobanım demiş ama aşık olduğum padişahın kızı hocam sohbette dedi ya. Kapıcının kızını almak için bir düğün kurarsın ama padişahın kızıysa mevzu. Ooo çok şey lazım. Padişahın kızına aşık oldum demiş. Arkadaş önce bir yapma etme. Olur mu canım davul bile dengi dengine diyecek olmuş ama. Bakmış ki aşık. Aşk halden anlar mı? Aşk gelince akıl öbür kapıdan çıkıp gitmez mi? Dur demiş. Senin derdine çare olacak birisini tanıyorum galiba. Falan seyahatte ben bir. Arif Zat'la tanıştım, güzel bilge bir insan, o bana güzel şeylerden bahset, bir ona gidelim demiş. Belki bizim derdimizden anlar, çıkıp gelmişler o bilge Zat'ın yanına. Efendim demiş, durum böyle böyle bizim arkadaş, benim gibi bir çoban ama gönül bu, söz dinlemiyor padişahın kızına aşık oldu. O Arif Zat tebessüm etmiş, bu mu demiş bütün derdiniz evladım? Bu iş kolay, ne yapacağız efendim? Tek bir şartla dediğimi yapacaksınız, ne yapacağım? Haşin gözleri ışıldamış. Hani bir şey yapacak ve sevgiliye kavuşacak. Ne yapmam gerek? Falan yerde bir mağara var demiş evlat. Oraya gideceksin. Elinde bir tesbih. Sabahtan akşama kadar başka hiçbir şey yapmayacaksın. Ne yapacağım? Allah diyeceksin. Nasıl? Elini kalbine koyacaksın. Allah, Allah, Allah, Allah. Peki demiş. Buysa yaparım. Hemen delikanlı çıkmış ve gitmiş mağaraya. Eline bir tesbih almış padişahın kızı için ama. Allah, Allah, Allah başlamış. Kaç gün söyleyecek? 40 gün. 10. 15. gün olmuş delikanlı devam ediyor elinde tesbih karşısında padişahın kızının hayali. Dil Allah dese de kalpte padişahın kızı devam. 20-25. gün olmuş ufaktan şehirde insanlar konuşmaya başlamış. Duydun mu? Şehrimize abit zahit bir genç gelmiş filan mağarada gece gündüz Allah diyormuş. Allah Allah böyle su doldurmaya giderken hanımlar cami çıkışında ihtiyarlar herkes o dervişi konuşuyormuş. Ya ne kadar güzel bir şey. Otuzuncu gün falan olunca delikanlı elinde tesbih Allah Allah Allah. Ufaktan padişahın kızın hayali silinmeye başlamış. Delikanlı da bir haller yüz el ışıldamış ama Allah Allah Allah devam ediyor. 40. günü bekliyor. 40. gün padişahın kızına kavuşacak. Öyle dedi Arif saat Derken söylentiler saraya kadar uzamış. Sarayda konuşulmaya başlamış. Vezir demiş ki efendim Duydunuz mu? Beldemize bir zahit, derviş genç gelmiş. Bu zatlar gittikleri yere bereket götürürler, muhabbet götürürler. Ne yapsak da onu burada tutsak? Padişah doğru dersiniz demiş ya. Bir toplayın bakayım bizim danışma heyetini. Danışma heyeti toplanmış ve o mecliste birisi daha var. İlk başta sordukları Arif zat var ya. Padişah'ın danışma meclisinde konuşmuşlar. Padişah demiş ki sarayın yanına bir saray yaptırsam kabul eder mi? Efendim demiş. Arif zatlar, dervişler öyle mala mülke itibar etmezler. İyi e vezirliğimizi verelim, efendim onu da kabul etmezler. İyi e ne yapacağız o zaman? Bize bir çare gösterin. Kerimenizin nikahını teklif edin demiş. Kızınızı verin ona. Aa demiş. Kabul eder mi? Böyle bir şerefi bize lütfederler mi? Bir denemekte fayda var. Padişah tebasını toplamış, halk yanında vezirler gencin yanına gidiyorlar. Kırkıncı günün akşamüstü. Allah dostu da haber göndermiş Demiş ki aman söyleyin ona Padişah vezirlik verir Saray verir Şu bu Hiçbirini kabul etmesin Ta ki kızının nikahını teklif edene kadar Hay hay Haberde uçmuş delikanlıya Hep beraber gelmişler mağaraya Delikanlı elinde tesbih Allah Allah Allah Kapıdan edeple hürmetle girmişler Oturmuşlar önünde Padişah demiş ki efendim Varlığınız bize şeref veriyor Bu beldeye bereket getirdiniz Safa getirdiniz Bir sarayı da size yaptırsak Sarayımızın yanında kabulünüz olur mu? Yok demiş delikanlı elindeki tespihe bakarak. Peki sadrazam mı olsanız beraber ülkeyi yönetsek? Yok demiş delikanlı. Bu arada halt da heyecanla bekliyor. Çobanın arkadaşı da orada. Vezirler orada. Allah dostu da orada. En son padişah son bir ümit. Efendim demiş benim bir kızım var. Gerçi size layık değil ama onu nikahınıza yok demiş delikanlı. Yok deyince böyle herkeste bir şaşkınlık. Çobanın arkadaşı koşmuş gelmiş. Yahu ne yapıyorsun? Kırk gündür sen bu kız için Allah diyorsun. Çoban gülmüş. Demiş ki dostum ben kırk gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahla vezirlerini ayağıma getirdi. Düşünsene Allah için Allah deseydim. Neler olmazdı. İstemiyorum. Allah şu güzel vakitte İstanbul'un ezanları okunurken şu safalı demde Kendisi için amel edenlerden, Allah için Allah diyenlerden eylesin cümlemizi. Niyazımız odur. Aziz İstanbul, canım İstanbul, Allah kabul etsin. Bugün de bayram oldu. Buyurun bakalım. Love it. Efendim bir sahurdan kalplerinin daha sonuna geldik. Bir sahurun daha bereketini, safhasını birlikte yaşama gayreti içinde olduk. Ekran başındaki dostluğunuz, muhabbetiniz, dinleme nezaketiniz, zarafetiniz, gönlünüzle stüdyoya kadar kattığınız güzellik için tek tek her birinize teşekkür etmek istiyorum. Ve bu kadar alakadar bir seyirci doğrusu ben görmedim. Hemen tweetten abi senin minder yine düştü diyor. Abi şu düşen mindere bir çare bulsak diye yazmışlar. Bırakın minder düşsün. O düştükçe onu kaldırıyoruz ya. Gönlümüze şu geliyor. Her düştüğümüzde bir kaldıran var bizi. O minder bize onu hatırlatıyor. Necip Fazılca söyleyelim. Göz kaptırdığım renkten kulak verdiğim sesten affet. Senden habersiz aldığım her nefesten demiş ya. Işte affediversin. Şükür ki bir kaldıran var her düştüğümüzde. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Serin bir küçük su sabahında evet. biraz sizi üşütme pahasına muhabbetinizle yüreklerimizi ısıttınız. Sizin ısınma sıcaklığınızdan hararetinizden fazla da üşümemiş olduk yani. çok teşekkür sizden, ederim. Sizden ateş aldık. Eyvallah. Teşrifiniz, zarafetiniz için Allah razı olsun. Çok bu bir gönül ediyoruz. kirası çok kabilinden kabul ediyorum. buyurunuz. Kur'an-ı Kerim var ol, bu ol, mahfazanın ben. içinde. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Eğer Ve Reha Yeprem. Ermezse... Güzel dostum çok teşekkür edeceğiz. ediyorum. Ben teşekkür Kırmadın, geldin, böyle bir muhabbeti bizimle paylaştın. Evdekiler sensiz sahur yapmak zorunda kaldı bizim yüzümüzden. Onlara da buradan hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiriz. Güzel gönlün, şiirlerin, muhabbetin yarın bize edeceğin dualar için hepsine birden teşekkür ediyoruz. Dualar karşılıklı. Allah razı olsun. İnşallah. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum size. Sağolun. Evet sevgili dostlar yarın saatler 02'yi vurduğunda biz Kanal D ekranlarında biraz muhabbet edelim diye biraz karşılıklı çay içelim diye biraz sofranızın şöyle bir köşesinde de biz olalım diye profesör doktor Kemal sayar ve deniz Arcak'la birlikte misafirliğe geleceğiz size o vakte deyin hani bugünün duasını istirham ederiz Allah'a emanet olunuz hayırlı sabahlar efendim hoşçakalın.